314. konunun devamı, Hz. Cebrail insan kılığına girdiğinde sakalı, yüzü ve dişleriyle dıhiyetül kelbiye çok benziyordu, bu ordu Kureyza oğullarının yurduna vardı ve onları kuşattı, beni Kureyza teslim olmamakta direndi, ancak 25 günden sonra çok büyük sıkıntılara düştüler ve teslim olmaya karar verdiler, bunun üzerine kendilerine, Hz. Peygamberin hükmüne razı olarak kalelerinizden ininiz, denildi, Yahudiler sahabelerden eski dostları Ebu Lübabe bin Abdil Münzire danıştılar. O da "Sizin için ancak ölüm vardır." dedi. Sonunda "Biz Saad bin Muaz'ın hükmü üzerine iniyoruz. Onun hükmüne razıyız." dediler. Hazreti Peygamber de bunu kabul etti. Böylece Hazreti Saad palanlı bir merkebe bindirildi. Kabilesine mensup olanlar onun etrafını sarmışlar ve şöyle diyorlardı: "Ey Ebaam, Kureyza oğulları seninle anlaşmalıydiler önceleri sana yardımlarda bulunmuşlardır, şimdi ise felakete düşmüşlerdir, artık sen onların kim olduklarını düşünerek karar ver, Hazreti Sa'd bu şekilde yola çıktı, çevresini sarmış olanlar devamlı surette onu sıkıştırıyorlar, o ise ne müsbet ve ne de menfi hiçbir cevap vermiyordu, beni Kureyza'nın evlerine yaklaşılana kadar onların yüzlerine bile bakmadı, Kureyza oğullarının evleri göründüğünde kavmine dönerek onlara, benim için Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağım an geldi, dedi. Sa'd göründüğünde Hazreti Peygamber Ensar'a hitaben, efendinizin yanına gidiniz ve onu merkepten indiriniz, buyurdular. Hazreti Ömer ise, bizim Efendimiz ancak Allah'tır, dedikten sonra da, haydi onu indiriniz, dedi. Böylece Sa'd bin Muaz merkepten indirildi. Hazreti Peygamber ondan Beni Kureyza Yahudileri hakkında hüküm vermesini istedi. Sa'd da, ben onlar hakkında, savaşçılarının öldürülmesine, çocuklarıyla kadınlarının esir kabul edilip mallarının da Müslümanlar arasında dağıtılmasına hükmediyorum, dedi. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber, sen onlar hakkında Allah ve onun Resulünün isteği doğrultusunda hüküm verdin, buyurdular. Sa'd ise şu duayı yaptı. Ey Allah'ım, eğer senin peygamberin bundan sonra Kureyşlilerle yine savaşacaksa beni o zamana kadar yaşat, yok eğer onlarla bir daha savaş olmayacaksa artık ruhumu al, bu duadan sonra Saad'ın yarası yeniden kanamaya başladı. Halbuki daha önceden iyileşmiş ve yüzük kadar bir şey kalmıştı. Bu işlerden sonra Saad, mescidin avlusunda kendisi için kurulmuş olan çadıra götürüldü, daha sonra Hazreti Peygamber yanında Ebu Bekir ve Ömer de olduğu halde onun yanına geldi. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin ederim ki ben bulunduğum odada Ömer'in ağlamasını, babam Ebu Bekir'inkinden ayırt edebiliyordum. Onlar Allah Teala'nın da buyurduğu gibi kendi aralarında çok merhametli idiler. Onun, Muhammed'in, yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Fetih, 48 Suresi 29 Hazreti Peygamber ise hiç kimse için ağlamazdı, fakat o anda çok üzüldükleri zaman yaptıkları gibi sakalını tutuyordu.